Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Fransa birçok meyve ve sebzenin paketlenmesi için plastik kullanımını yasakladığını açıkladı. Yeni kurala göre pırasa ve havuç, domates ve patates, elma ve armut gibi yaklaşık 30 ürünün sadece geri dönüştürülebilir malzemelerle satışına izin verilecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yasayı gerçek bir devrim diye tanımladı. Macron atılan bu adımın ülkenin 2040'a kadar tek kullanımlık plastik kullanımına son vermeyi yönelik bağlılığını da gösterdiğini ifade etti. Yasak Fransa hükümetinin kirlediğin küresel olarak artması nedeniyle tek kullanımlık plastiklerin aşamalı olarak kaldırılmasının planlandığı yeni düzenlemeler kapsamında yürürlüğe girdiğini söyledi. Böğürtlen ve şeftali gibi daha kolay zedelenebilir meyve ve sebzeler için plastik kullanılabilecek hala ancak önümüzdeki yıllarda... Kademeli olarak bu da kullanımdan kaldırılacak. Bunun yanında dergiler ve diğer yayınların da plastik ambalajsız gönderilmesine karar verildi. Ayrıca fast food restoranlarının artık çocuklara ücretsiz plastik oyuncaklar sunmasına da izin verilmeyecek. Bu yılın ilerleyen saatlerinde plastik şişe kullanımını azaltmak için su çeşmeleri tanıtmak için de kamusal alanlar kullanılacak. Ne güzel haberler Fransa'dan geliyor. Almanya'dan da iyi haberler var. Çernobil faciasından bu yana en büyük nükleer felaket olan 2011'deki Fukushima felaketinden sonra Almanya aşamalı olarak nükleer santrallerini kaldırıyor. Son 6 nükleer santralden 3'ü daha da kapatıldı. Brockdorf, Gronde ve Gundremingen C-reaktörlerinin 30 yıl sonra fişi çekilmiş oldu. Kalan 3 nükleer santral var. Isar 2, Emsland ve Neckweistheim 2. 2022'nin sonunda da kapatılacak olan Brockdorf ve Gronde nükleer tesislerini işleten şirketin CEO'su Guido Not güvenlik konusunda kararlılıkları için personele teşekkür etti. Artan enerji maliyetlerine rağmen nükleer santrallerin kapatılması Avrupa'nın en büyük ekonomisi için artık geri dönülmez bir adım olarak görülüyor Almanya'da. 6 nükleer santralde 2021'de Almanya'nın elektrik üretiminin yaklaşık %12'sini karşılıyordu. Bu daha da azalacak. Yenilenebilir enerji şu anda %41 paya sahip. Kömür yaklaşık %28, gaz da 15. Almanya rüzgar ve güneş enerjisi altyapısını genişleterek 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik talebinin %80'ini karşılamasını hedefliyor. Bu konuda da kararlı adımlarla ilerliyor. Türkiye İran sınırındaki kırsal alanda termal kameraya bir süre önce leopar Yansıdı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği yani IUCN'in soyu küresel çapta tehlikede olan türler arasında aldığı ve insanlardan uzak yaşadığı için görüntülenmesi çok zor olan Leopar böylece yurdun doğusunun da yakından görüntülenmiş oldu. Türkiye'nin komşu ülkelerinden İran ve Gürcistan'da da görülen Trakya haricinde yurdun birçok bölgesinde yaşadığına dair küçük kanıtlar olan Leopar'ın Doğu Anadolu'da da görüntülenmesi Yaban hayat uzmanları arasında heyecan yarattı. Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah Üniversiteleri öğretim üyesi Profesör Doktor Çağın Şekercioğlu Leopar'ın görüntülenmesinin yıllardır beklenen müjdeli bir haber olduğunu söyledi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa koruma görevlilerince verici takılan 4 yaşındaki kurdun 6 ayda Kars'ı, Ağrı'yı, Erzurum'u dolaştığı 5600 kilometrelik bir alanı kullandığı, 1600 kilometrede yol yürüdüğü belirtildi. Iğdır Üniversitesi Kuzey Doğa Derneği Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün biyolojik çeşitliliği korumak için başlattığı çalışma kapsamında Bölgede verici takılan kurtlar 4 mevsim şu anda takip ediliyor. Kurtların GPS ve GPRS cihazlarıyla izlendiği bu çalışmada Kars'ın Sarıkamış ilçesinde verici takılan bir kurdun Kars, Ağrı ve Erzum'da kullandığı alanlar ve güzergah böylece gözlendi. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban Sarıkamış'ta kurtları araştırdıklarını ve ilginç verilerle karşılaştıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde etkisini arttıran yangınlar nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi. Yüzlerce ev kül oldu. Yangınlar özellikle eyaletin başkenti Denver'ın kuzeyinde Boulder ilçesinde hızlı bir şekilde devam ediyor. Yetkililer ölü ve yaralıların olabileceğini söyledi. Louisville ve Superior kentlerinde 30 bin kişiye evlerini terk etmeleri söylendi. Vali Jared polis tarafından eyalette acil durum ilan edildi. Basın toplantısında konuşan polis, yangının doğal yollarla çıkmış olabileceğini ifade etti. Rüzgarların dinmesine, havanın değişmesine umuyoruz diye konuştu vali. Yangından etkilenen insanlara gerekli yardımların yapılacağını dile getirdi. Tarihi bir kuraklığın yaşandığı eyalette saatte bir de üstelik 169 km hızla esen rüzgar yangını yaydı. Daha önce yaşanan yangınlar kırsal alanda gerçekleşmişti ancak bu kez banliyöleri vurdu. Boulder ilçe şerifi Joe Pelle, Süperyer'in batısında yaklaşık 370 evin, Süperyer'de ise 210 evin alevler içerisinde kaldığını anlattı. Alışveriş merkezi ve otel de tamamen yandı. Şerif Pelle daha ilk müdahale görevlisi ve 6 kişinin de yaralandığını belirterek Yaralı sayısında artabileceğini, ölümlerinde olabileceğini dile getirdi. Kuru hava, rüzgarlar, iklim değişikliği etrafı cehenneme çeviriyor. Onun için iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankıl. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.